1176 numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir namaz kıldırırken Hazreti Peygamberin onları seyretmesine Müslümanların sevinmeleri, Ebu Bekir, vefat edeceği hastalığında halka imamlık yapıyordu, pazartesi günü idi, sahabiler saf halinde namazdaydiler, Hazreti Peygamber mescide bakan kapının örtüsünü kaldırmış ayakta bize bakıyordu, yüzü Kur'an'ın parlak sayfaları gibi parlıyordu, o kadar çok sevindik ki, neredeyse namazı bozacaktık. Ebu Bekir topukları üzerinde geriye çekilmek istedi. Hazreti Peygamber'in namaza geleceğini sanmıştı. Fakat Hazreti Peygamber namazı tamamlamak için işaret etti ve perdeyi indirdi. Aynı günde vefat etti.